Genç Havan başlıyor. Radyo Havan'dan herkese merhabalar. Bugün 25 Ekim salı günü ve saatlerimiz 16'yı göstermekte. Sunucunuz Uruk ben. Bugün bana Eczacı Sevgili Olcay Meşe eşlik ediyor kendisiyle. Türkiye gündemini bugün herhalde en çok meşgul eden deprem konusunu ilkin konuşacağız. Yalnız her programda olduğu gibi yine ilk bir şarkıyla başlayalım. Sonrasında sohbetimizi burada başlatalım. Olca hoş geldin. Tekrar merhaba. Bu ikinci evet. e, konuk olduğumuz İlk olduğum programda program. da beraberdik. Evet. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Teşekkür ederim. İyiyim. Yine odayla tabii geçiyor zamanımız. Olca burada çalıştığım için ve günden bayağı yoğun bu sıralar. Evet. Onun dışında öğrencilerle e, aramız iyi. Her zaman olduğu gibi. beraber. Hatta pazar günü bir e, kahvaltı organize etmiştik. Öyle geçiriyoruz. Biraz da buradan bahsedeyim neler yaptığımızı öğrencilerle. Geçen haftalarda yine bir tiyatro oyunumuz vardı. Tiyatroya gittik beraber. Daha sonra eğitim düzenlenmişti işte sanayi eczacılarımızın düzenlediği eğitime öğrenci arkadaşlarımızdan hatta en fazla onlardan destek geldi ilgi geldi. Ve bu bizim için bir ışık oldu düşünce oldu ve bundan sonra özellikle mesleği tanıtmak açısından çünkü sürekli diyoruz. Birçok alanı var eczacılığın. Öğrencileri bu alanlara yönlendirmek gerekiyor diye. Ama somut bir şeyler yapmak lazım ve bu eğitim bizim için e, iyi oldu. Bundan sonra bol bol eğitimlerle öğrenci arkadaşlarımızla beraber olacağız. Onun dışında da işte son zamanlarda yaşanan e, üzücü olaylarla hepimiz Hı -hı, sarsıldık. Evet. Tabii. En son işte bugün de ondan bahsedeceğiz anladığım kadarıyla. Van'da yaşanan büyük bir deprem e, sarstı. Hepimizi sarstı hala da devam ediyor zaten kurtarmalar, yardımlar. Yani bunlar da olmasa tabii daha da büyük sıkıntılarla her zaman karşılaşacağız çünkü ne yazık ki her açıdan problemli bir ülkemiz var ve zamanla da her şey zamanla düzelirken ne yazık ki bizim ülkemizde bu mümkün değil. Böyle bir Şimdi zaten Türkiye'de ama. bu deprem olgusu aslında toplumun kanayan bir arası. Çünkü yıllardır bu ülke hakikaten depremden çok çekti. 99 depreminde yine aynı şekilde görmüştük. Yani her sene muhakkak bir yerlerde deprem ki Konya'da da yıllar önce yine aynı şekilde... Tabii e en son 2010'da... E Yanlış hatırlamıyorsam Elazığ'da deprem oldu. Evet, evet, Unutmuşuz da, bile. He. Yani o kadar gündem. Hatta orada ciddi ölü e, sayıları vardı elimizde. Tabii bu kadar olmasa da. Yani o kadar çabuk unutuyoruz ki her sene e, neredeyse deprem olan bir ülkemiz var. Hı hı. Şimdi ne yazık ki zaten her deprem sonrası bu ülkede arda kalan şey hep ölü sayısı oluyor maalesef. Evet. Yani bu noktada ilkin şunu sorayım. Türkiye'de toplum olarak depreme ne kadar hazırlıklıyız? Yani sadece depreme mi diye sormak geliyor içimden. Hiçbir şey hazırlıklı değiliz. İşte yani bu depremle yaşamak, depremle yaşamayı öğrenmek 99 depreminden sonra çok sık gündeme geldi ve ilk sene bir şeyler yapıldı, edildi. Ondan önce de büyük depremler geçirmiş bir bölge, coğrafya burası ve yani yurt dışından araştırmacılar ki Japonya zaten bu konuda en büyük hazırlığı yapan ülkedir. Yani Türkiye de kesinlikle depremle yaşanması gerektiğini söyleyen bir sürü bilim adamı var. Bizim ülkemizde de var ama ne yazık ki insanlarımız her şeyde olduğu gibi depremde de olduğu anda birlik, beraberlik, seferberlik çok güzel bir şekilde sergiliyorlar. Ondan sonra herkes kaderine terk edilmiş durumda. Yani hep iki günde bir bu mutlaka gündeme gelir gerek da gerek... Yani İstanbul içerisinde sohbetlerde muhabbetlerde olası bir depremde yani sadece bu, bu cümlenin bu kadarı söylenebiliyor yani geri kalan kısmı tahmin edilemiyor herkes için aynı şey söz konusu yani hiç bizim başımıza gelmeyecekmiş gibi daha önce hiç olmamış gibi ve şu algı da çok yanlış daha önce de yaşandı bu tabi yani Evet çok büyük bir deprem geçirdi İstanbul, Gölcük, Kocaeli. Çok büyük e, kayıplar verildi burada. E, sanki yani Türkiye'de diğer bölgelerde olan depremler ne kadar büyük, ne kadar sarsıcı olursa olsun İstanbul'u geçemez. Yani İstanbul'da olası deprem e, yanında solda sıfır kalır gibi bir izlenim e, doğuyor insanlarda. Bugün Van'da da yaşanan deprem gerçekten e, yani şiddet olarak... ...veya şiddeti de çok önemli değil artık... ...bunda takılıp kalmamak gerekiyor... ...etkisi... Sarsıcı etkisi olarak gerçekten önemli bir boyutta. Ve yani Kandilli'den gelen haberlere göre ölü sayısının bine yakın olacağı söylendi. Hı hı. Hasar Yani ölü sayısı senin dediğin çok doğru. Bu ülkede deprem, dince veya trafik kazası, doğal afet artık her neyse söylenince e, unutulmaması için ne yazık ki ölü sayılarının sabitlenmesi gerekiyor. Halbuki bundan sonra oradaki yaşayan insanlarımız için çok daha... Zor bir süreç bekliyor onları. Çünkü kış geliyor ki Van zaten soğuyla ünlü bir yerdir. Onun dışında orada işte okuyan öğrencilerin durumunu biraz önce seninle beraber izledik. Yani çok acı ki genelde öğrenci evlerinde hasar. Yani öğrenci evlerinde çok büyük hasarlar var. Öğrenci yurtlarında Erciş en büyük e, sarsıntı alan yeri olmuş. Ve devlet hastanesi hizmet veremeyecek durumda. Yani gerçekten söylenecek bir şey yok aslında. Yani yıllardır bu ülkede olası deprem için, doğal afetler için bir sürü vergi toplanıyor. Bir sürü yardım toplanıyor. Yani o dönem ben hatırlıyorum bedelli askerlik de biraz daha kaynak yaratma adına çıkarılmıştı 99 depreminden sonra. Yani amaç şu değil. İşte toplanan kaynaklar, yardımlar. Sadece orada olası deprem olduktan sonra yapılacak yardımlar değil, tam tersi. Hastanenin gücü. Çünkü yani deprem doğal afetlerden sonra en büyük ihtiyaç duyulan yer hastanedir. Yollardır. Yani yollar düzgün olduğu zaman yardım çabuk ulaşır. Oradaki e, yaralılar başka yerlere çabuk sevk edilir. Yani bunu yıllardır yaşıyoruz, yıllardır görüyoruz ama ne yazık ki e, yani sağlamlaştırılmıyor binalar o alınan vergilerle yardımlarla hiçbir şekilde olmayacakmış gibi davranılıyor en büyük acımız bu zaten yani tamam bunda hiç kimsenin suç yok depreme kimse gel demez kimse bile bile depremi yaşamak istemez ama yine söylemek istiyorum ki bu çoğu defa herkesin kullandığı bir şey. Japonya'da çok daha büyük sarsıntılar olmasına rağmen kimsenin burnu bile kanamıyor ve teknoloji yıllardır gelişiyor. Teknoloji öyle bir noktaya ulaştık yani gerçekten takip etmek çok zor. Ama Türkiye'de yani Binaların güçlendirilmesi, depremle yaşamayı öğrenmek ne yazık ki 10 sene, 20 sene, 30 senede geçse öğrenilmeyecek. Şimdi şöyle bir şey de var. Ben bir 3 yıl önce bir yılımı Van'da geçirmiştim biliyorsun belki. Yani orayı biraz bilen biriyim ve depremin yoğun yaşandığı yerler yine Kürt ve e, fakir yoksul insanların yaşadığı yerler. Acaba hakikaten yani bu bir kader midir? Çünkü genelde dünya ülkelerinde de aynı şeyi görüyoruz hep fakir milletlerin yaşam sürdüğü yerlerde depremler kendini gösteriyor Yani bu kadar midir Sancı yani kesinlikle değil Bence Çünkü yani şu anda baktığın zaman belirli yerler var deprem bölgesi işte Türkiye bunun içerisinde işte geçen sene geçen seneler dedim çok sene önceydi gerçi. Ee, Endonezya'da yaşanan hı hı. tsunami olayı işte Van'da yaşanan işte iki gün önce olan deprem yani şöyle evet yoksulu vuruyor diyoruz ama neden yoksulu vuruyor? Çünkü yani insanların alım gücü yok. İnsanların onarım gücü yok. İnsanların yani günü birlik yaşama dertleri şu anda en büyük sorunları. Çünkü ertesi günü ertesi yılı düşünmüyorlar bile o gün nasıl geçerdi. O yüzden illaki ilk başta ıı, haritadan silinecek olan yerler yine fakir insanların olduğu yerler. Yoksa işte van merkezde de vardır mutlaka. Yani hem fakir hem zengin o uçurum ıı, düzeyinde olan insanlar. Onları vurma şeklinde değil de yani bu kaderden ziyade ne yazık ki bir politika sonucu bu hale getirilmiş insanların yaşadığı acılar, yaşadığımız acılar bugün yani en zengin kesimde, kentte, ülkede de olsa aynı sonucu vermeyecektir. Ne büyük depremler yaşıyor dünya. Yani iyi bir yapılandırılmış, güzel organize olunmuş bir yerde çarpık kentleşmenin olmadığı yerlerde illaki ki daha az yıkımla karşılaşıyorlar. Ama işte yoksa hep yoksula, hep yoksula demek bence e, kadercilikle anlatılacak bir şey değil. Ne yazık ki politikalarla, kapitalist sistemin yarattığı bir unsur. Ha, yani belki biraz da kaderin etkisi vardır ama hı. bunun üzerine geçemez diye düşünüyorum ben. Hı hı. Bir de şu var, yani şimdi deprem tamam Allah'ın emri bir şey. Yani bir doğal afet neticede kimse bunun önüne geçemez ama... ya ve Türkiye'de şimdiye kadar birçok deprem oldu dediğimiz gibi ama bu Van depremi sanki bir yönüyle biraz farklı. Çünkü e, yani meydana geldiği coğrafya itibariyle gündemi değiştirecek e, bir takım e, konular da e, gündeme geldiğine aynı şekilde. Çünkü yani mesela ben e, deprem haberini duyar duymaz benim ilk aklıma gelen şey umarım insanlar e, bu Deprem olayını farklı şekilde yorumlamazlar evet, evet. dedim. Ama mesela ben bilgisayar açıp da internetten baktığımda o yani düşünmeye bile evet, dahi geç kaldığımı evet. fark ettim. Ki zaten birçok yazar çizer de bunu gündeme getirdi. Tepkilerini ortaya tabii koydular. Tabii, tabii. Ama böyle bir şey de var Türkiye'de. Bununla ilgili söylersin? Ne yazık ki yani bunu yani sadece bununla kıyaslanmaz. Tabii en ufacık şey de Allah'ın sopası yoktur evet, diye başlıyor Aynı şeyi... ...Marmara'da... ...Marmara depreminde de yaşadık... ...yani aile hatta depremden sonra... ...ne kadar çok konuşuldu... ...yıllarca konuşuldu bu... ...işte koca elinde, bilmem e, ahlaksızlık aldı... ...başını gidiyor işte... ...Allah e, cezalandırdı böyle... ...aynı zihniyet yani hiçbir farkı yok... ...ben burada medyanın etkisini... ...önemsiyorum... ...yani insanları sakinleştireceği yerde... ...insanlara sağduyulu davranacağı yerde... ...tam tersi hep... E, çok fazla e, bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiği yerde tam tersini yapıyor medya. Ve özellikle sosyal medya üzerinden yapılan şeylerde, yorumlarda ise hiçbir şekilde etikliği e, düşünmeden, etiği ihlal eden bir e, tarza şu anda galeyana getiriyor. Aynı şey yani bu yapılan yorumları bir şekilde orada müdahale edip, yani bu kesinlikle özgürlüğü kısıtlama anlamında değil ama... Böyle duyarlı günlerde bunu bence en fazla azaltacak unsur yine medyadır. Ama bizde ne yazık ki tam tersi oluyor. Son zamanlarda yaşanan bu çatışmalarda elbette herkes üzgün, herkes yaralı. En çok o bölgedeki insanlarımız yaralı. Ama işte Allah'ın sopası yok ki diyerekten başlayan cümlelerle hoş olmayan şeyler şu anda medya üzerinden insanları etkisi altına alıyor. Ve düşünmeyecekken bile zorla beynine empoze ediyor insanlar. Çünkü deprem oldu işte Van'da deprem oldu denildi. Aynı zamanda ben kardeşimle beraber otururken bana şey dedi işte abla böyle böyle bence hemen herkes direkt bu konuya yoğunlaşacak. Yani bölgede... Böyle şeyler oldu ve Van'da yaşayanların çoğu Kürt işte Allah onları cezalandırdı şeklinde bir e, yaklaşım olacak dedi. Ben harcam o kadar da olmaz kesinlikle olmaz dedim ki o sıralarda da haberlere ulaşabilecek bir argümanımız yok elimizde. Ve sabah radyoda duydum dinledim yani insan gülüp de geçemiyor ne yazık ki çok üzücü şeyler bunlar. Evet. <gülüyor> Evet öyle düşünen insanlar da var ama bir diğer yandan mesela ben de şunu gözlemledim. Türkiye hakikaten bana bayağı sahiplendi kesinlikle, bu aralar ve birçok yardım yapılmaya başlandı ki devam da ediyor. Gerek okullarda gerek belediyelerde her yerde yardımlar yapılıyor. Bu yönüyle tabii bu bayağı güzel bir şey aslında. Pekala devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim, ee, Secret Garden'dan dinleyelim ki biz aslında bu birazdan dinleyeceğimiz şarkı hep yani Türkiye'de e, depremlerin olduğu zamanlarda dinledik çünkü hep arka fanlarda yer aldı. Bugün de bu geleneği bozmayalım ve Secret Garden diyelim. Evet yardımlar dedik herkes seferber olmuş durumda dedik. Bir de şöyle bir durum gelişti bu depremle beraber artık insanlar yani yardım kuruluşlarına değil de birebir kendileri artık yardımları göndermeye başlıyor. Bireysel ya da artık gruplar halinde. Yani Türkiye'de biraz bu durumun gelişmesinin nedeni ne olabilir acaba? Yani insanların yardım kuruluşlarına artık güvenmemeleri ...neye bağlanabilir? Ya aslında hepimiz bu sorunun cevabını biliyoruz. Daha da. önce çok yaşadık çünkü böyle şeyleri. Ee, şu anda Kızılay... ...bildiğim kadarıyla sadece maddi yardım topluyor. Onun dışında artık... ...bireysel... E, ...yani bireysel derken tek kişi alıp götürme anlamında değil ama... ...daha çok kurum kurum yapılıyor böyle şeyler. İşte mesela... başlı bizden bahsedelim. İstanbul Eczacı Odası da böyle bir kampanya başlattı. E, oradaki insanların en çok neye ihtiyacı var? İşte... E, Eczaneler içerisinde bulunan diyelim depolardan alacağı şeyler üzerinden işte nelerdir çocuk bezidir mamalardır onun dışında işte ıı, grip veya işte soğuk algınlığını önlemek için gereken ilaçlar bunları ıı, sağlıyorlar depolarından. ...işte gerekli istedikleri yardım tutarını söyleyip... ...ona göre zaten belirlenmiş şeyler var... ...mamaydı, çocuk beziydi bunlar alınıp... ...ki daha önce de çok çok yapılmış şeylerdir. Böyle yani paranın, sıcak paranın dönmedi, ...gerçekten malzemelerin ulaştı. Çünkü yani sonuçta şu anda maddi yardım yapsanız bile... ...insanların orada harcayacak, edecek... ...işte zaman kaybı zaten böyle şeyler. Onun dışında gerçekten artık... Ee, Duyarlı olmaya başladık galiba önceden de öyleydi ama son zamanlarda daha fazla seferber olabiliyoruz artık işte battaniyeydi elektrik ee, ocaklarıydı hepsi şu anda teker teker gönderiliyor i̇şte dediğim gibi kurumlar yapıyor bu yardımı belediyeler yapıyor. Ee, Şişli'de işte Mustafa Sarıgül böyle bir kampanya başlatmış Hatta kendi karşılamış gelen yardımları sabaha kadar işte artık ne zaman tam bilmiyorum ama Yardım gönderileceği ana kadar teker teker gelenleri kendi karşılıyor Eliyle beraber işte kargoya yatırı artık ulaşım aracına yerleştiriyorlar Ve oradan yola çıkarken kendi de ee, uçakla sabah e, zaten Van'da oluyor yani Bu güzel bir duyarlılık ee, İnsanların güven duyduğu bir Belediyeydi çünkü bu O yüzden ben takdir ettim açıkçası Onun dışında bir sürü yardım gidiyor sadece İstanbul'dan değil her yerden akın akın umarım en kısa zamanda da e, ulaşır İşte bu noktada biraz daha yolların sağlamlığı konusuna dikkat çekmek gerekiyor çünkü en büyük sıkıntılardan biri de oydu yani yardımlar gidiyor ama ulaşım konusunda çünkü oradan çıkan insanlar oradan işte ailesini görmeye gelen araçlar e, yüzünden trafik oldukça kötü durumdaymış şu anda duyduğumuz kadarıyla. Ki yani, sadece kara trafiği de tabii, değil, tabii. hava trafiği Ay, de öyle. Çünkü Ferit Melen havaalanı zaten hasar görmüş durumda Hı. ve şu an uçuşlar e, Erzurum üzerinden yapılıyor. Yo, açılmış. Açıldı açılmış, mu? evet. Yani o önemli tabii. Bu konuda yine Türk Hava Yolları da e, ek seferler koymuş. Yani gerçekten duyarlıyız. Hı. Yardımlar yerine ulaştığı takdirde bu işten e, nemalanmak istemeyenler e, olduğu takdirde gerçekten bu konuda dünyaya belki örnek olabileceğiz olabilecek e, hakların bulunduğu bir ülkeye sahibiz ama işte zamanında yanlış şeyler yapılmış zamanında ki hala da yapılıyordur herkes öyle önüne gelen her kuruluşa kuruma kesinlikle para yardımı yapmamalı önce araştırmalı güven duyduğu yerlere vermeli. Ki güven duyabileceği o kadar çok şu anda yardım toplayan yer var ki o yüzden biraz daha e, bu konuda dikkat etmelerini söyleyelim Tabii herkes biliyor gerçi Hı. ama. Ve gelelim başka bir konuya şimdi başta da söyledik bu yıkılan evlerin bir aslında öğrenciler kalıyordu. Yani Türkiye'de bu konu zaman zaman gündeme geldiyse de bir şekilde yine kapandı gündemi fazla meşgul etmedi. Oysa bu her şehirde üniversitelerin bulunduğu şehirler başta olmak üzere. Yani eski derme çatma evler hep öğrencilere kiralanıyor ki mesela ben burada Paşa'da kalıyorum ve Paşa zaten eski bir yer evet. sen de biliyorsundur. Ve orada bile yine bu evler e, öğrencilere kiralanıyor. Şehir dışından gelmiş öğrencilere veriliyor. Ya bu noktada Türkiye bunun önüne geçemez mi acaba? Yani yetkililer buna bir çare bulamazlar mı? Önce e, devletin öğrencilere sahiplenmesi gerekiyor. Devlet hiçbir zaman öğrencilerini sahip e, hissetmedi. Çünkü yani zaten e, öğrenciler e, aile, kimi ailesinden para alıyor, kimi çok çok zor burs bularak geçinmeye çalışıyor. Yani hep dışlanmış durumdalar. Yani üniversiteye gelmek, e, orada zaten derslerin yoğunluğunu artık geçiyorum, geçim sıkıntısı ile yaşamak e, üniversite öğrencisi için gerçekten zor bir süreç. Bunun yanında da işte yurtlar yetersiz kalıyor. Yurtlar yetersiz kaldığı için öğrenciler e, mecburen evlere çıkmak zorunda. Özel yurtlar e, almış başını gidiyor paha konusunda. Mecburen e, ucuz yollu bir şekilde barınma ihtiyacını karşılamak zorunda öğrenci. E ne oluyor? 3-4 kişi bir araya gelip 2 kişinin bile zor yaşayabileceği evlerde yaşama e, mecburiyetinde bırakılıyor. Ki... Ne yazık ki İstanbul öğrenci yoğunluğu açısından çok büyük bir alan. Ama bu konuda ev sahipleri de tabii devlet korumayınca başka hiç kimse bu konuda koruma talebinde bulunmaz. Bilmiyorum. Ev sahipleri de öğrenci lafını duyduğu anda işte kiraya verilmeyecek evleri bile öğrencilere pahası, yani yok pahasına kiraya veriyorlar. Aile oturacakken işte A liraysa. Öğrenci iki a fiyatı evet. biçip o şekilde hem ceplerinden para çalınıyor öğrencilerin hem de can güvenlikleri ne yazık ki sağlanamıyor. Çünkü yıkılma emri verilmiş. Evlerde evet. bile öğrenciler yani hiç da iyidir şeklinde ne yazık ki gözümüzü evet. para bürümüş artık. ha Bu insanlardan da kaynaklı değil. Yine gelip dönüp dolaşıp geldiğimiz yer kapitalizmdir, sistemdir. Çünkü... Tamamen para kazanmaya odaklanmış bir e, insanlığı, vicdanı her şeyi unutmuş sadece para kazanmaya odaklanmış bir toplum haline geldik. Şimdi kış sezonu başlıyor ya, yine muhakkak e, haber bültenlerinde şu haberi ister istemez göreceğiz. Doğal gazdan zehirlenen öğrenciler ki bu da yine bakımsız evlerden dolayı Kesinlikle. gelişen durumlar yani çok üzücü hakikaten de umarım. Türkiye bir gün bu sorununa da bir çare bulur. Aynen öyle öğrencisine sahip çıkar ondan para çalacağı yerde e, gerçekten ihtiyaçlarını gidermek için bir şekilde hazırlık yapar yurt açar. Yani ben geçen araştırıyorum Türkiye'de e, yani üniversite sayısı her geçen gün artıyor zaten. E, üniversite işte 65 iken 10 yıl önce diyelim sayısı 65 iken şu anda 150'nin üzerinde üniversite sayımız var. Yani yüzde yüzün üzerinde bir sayı bu artış. Fakat devlet e, yurtlarında ki oran yüzde otuz yedilerde kalmış bir oran. Yani bu çok aslında ortada olan bir durum. Yani en yakın ben yaşadım. Kardeşim Kocaeli Üniversitesi'ni kazandı. Kaydetmeye gittik. Ailemiz bizim e, Kahramanmaraş'ta yaşıyor. Ben İstanbul'dayım. Ben olmasam ne olacak bilmiyorum. Tüm. E, Çıkmadı yani 600 küsürüncü yedekti çıktı ve e, zaten iki tane yurt var kapasitesi 800 yani Kocaeli çok büyük bir e, üniversite Kocaeli Üniversitesi ve açılmıyor yani yer müsait mesela İstanbul'da bu sıkıntımız da var yer yok yurt yapılacak yer yok deniliyor ama Kocaeli buna çok müsait bir yer. Yani yapılmıyor öyle olunca da öğrenciler ne yazık ki özel yurtlar işte istemediğimiz kollara onun dışında böyle kötü öğrenci evlerine çıkmak zorunda kalıyorlar. Öncelikle bunu halletmek gerekiyor bence. Ya aslında ben çok konuyu dağıtmak istemiyorum ama yani öğrencilerin Türkiye'de yaşadığı sorunlar gerçekten çok büyük sorunlar. Hele hele şehir dışından gelmişlerse özellikle mesela İstanbul için diyeyim. Yani şehir dışından İstanbul'a gelip de ailesinden hiçbir destek almayan bir sürü öğrenci var ki bunlar gerçekten çok zor geçimlerini sağlayabiliyorlar İstanbul'da. Ve son dönemlerde senin de bildiğin gibi birçok şeye zam geldi. Özellikle öğrencilerin tükettiği şeylere zam geldi. Bu noktada hani öğrenciler şuna yoğunlaştı acaba Ocak ayından sonra burslara zam gelecek mi gelmeyecek mi? Çünkü... Gerçekten artık karşılayamıyorlar ve çok yetersiz e, kalmış durumda zaten burs veren hiçbir kurum yok burs veren varsa bile yani kendi e, öğrencisine diyelim yani aslında bursa ihtiyaç sahibi öğrenciler o kadar çok yani bursa ihtiyaç sahibi olmak demek aslında yani öğrenciysen e, muhakkak ki Bursa ihtiyacın vardır yani ama ben İstanbul'da özellikle şunu gördüm yani birinci dereceden Bursa ihtiyacı olan bir e, öğrenci olsanız bile yani hiçbir kurum aslında artık şuna e, önem vermiyor bu adamın ihtiyacı var mı yok mu diye daha çok, çok öyle. Yani gerek kafa yapısı olsun gerek hani artık nasıl yani desem tanıdık eş dost bile evet, şu anda ihtiyacı olmasa da şu bir gerçek öğrencinin cebinde ne kadar parası olursa olsun o illaki yetmez illaki biter ve daha fazlasına ihtiyaç duyar. Yani bu şunda bu kadar olsun onda o kadar olsun diye bir ya yani ailesi burada olanlar için de aynı şey söz konusu. Sonuçta gerçekten pahalı bir şehir, pahalı bir kent. Onun dışında İstanbul'da Küçük yerlerde belki çok rahat yürüyerek gidebileceğin yerler vardır ama İstanbul için bu ne yazık ki söz konusu değil. O yüzden kesinlikle yani öğrencinin her türlü maddi desteğe ihtiyacı var ama... Zaman geçtikçe sanki bu daha azalıyor. Önceden daha fazla burs veren kurumlar vardı şu anda. Bu evet. aza indi. Verenler e, ne yazık ki birkaç kurum başka şeylerden dolayı işte burslarını kesmek zorunda kaldı. Belediyeler vermiyor önceden. Belediyeler de veriyordu. Yani veya işte dediğimiz gibi eş dost e, aracılığıyla e, gerçekten ihtiyacı olandan ziyade olmayanlara verilmesi... Yani bu her dönem yaşanan, her dönem üzerinde e, çok fazla da durmadığımız, bir tek öğrencilerin durdu, Öğrencilerin e, okul açılmadan iki hafta önce gelip de İstanbul'un her toprağını taşındığı, karış karış gezdikleri bir dönemdir aslında Eylül ayı. Yani buradan bilmiyorum neler yapılacak, biz de çok e, muhatap olduk. Bu sene odamız burs vermedi halde işte o kadar çok öğrenci geldiği burs başvurularında bulunduğu eczacılık öğrencisi tıp öğrencisi yani daha önceki senelerde ben bu kadar üst üste gelen görmemiştim. Ee, bu da acı bir gerçeğimiz kurumlar vermiyor Herke öğrenci de kendi kaderine terk edilmiş durumda. Bir de burs alan öğrenciler aslında sadece asgari gereksinimlerini yerine getirebiliyorlar. E, yani en iyi, lüks diye bir şey evet, yok zaten. Evet lüks yok yani bizim... bir ne bileyim konser ki İstanbul'da bazen konserler hakikaten çok pahalı olabiliyor. Ya da herhangi bir başka etkinlik yani bunlara zaten katılamadan aslında birçok öğrenci mezun oluyor. Yani hep aynı şey diyoruz ee, sanatımızı geliştirmemiz lazım. İşte kitap okuma evet. seviyemiz şurada burada. Yani tamam gerçekten herkese maddi kaygısı var. Ama bari öğrenci için bir istisna olsun bu. Her geçen gün üniversite sayımız arttı diye övünmek bence en gereksiz şey bu. Tam tersi öğrencilerin yaşam kalitesini güçlendirmek, onlara daha güzel hizmet verebilmek bence övünilecek en güzel şeydir. Yani artık belirli kurumlarda dediğimiz gibi ya yani öğrenci gerçekten kendi kaderine terk edilmiş durumda hele ki İstanbul'da. Öğrenciysen e, daha fazla kira verirsin. Öğrenciysen e, yani ulaşıma gelen zam ne yazık ki seni de etkiler. Gıdaya gelen zam seni de etkiler. Asgari, çok doğru söyledin. Asgari şekilde yaşama seviyelerini gösteriyorlar. Onun dışında herhangi bir lüks onlar için e, olmasa da olur. Evet, bu öğrencilerden bahsettikten sonra... E... Depremi de geride bıraktık aslında birazdan Türkiye'yi meşgul eden diğer sorunlar üzerinde de biraz da konuşacağız ama yine istersen bir şarkı daha dinleyelim Olur. sonrasında devam ederiz. Zeli Kocak Simoviç'ten dinleyeceğiz. Kısaca bilgi vermem gerekirse Zeli Kocak Simoviç, Sırbistan'da en başarılı sanatçılardan biri kabul ediliyor. Zaten kendini hümanist İnsanlar topluluğu olarak ıı, duyuran et-hoc ıı, orkestra ile ilgili birkaç çalışması vardı. Birkaç güzel çalışması vardı ki birazdan dinleyeceğimiz şarkı da yine o güzel çalışmalardan biri Lanemo diyor şarkısındı. Türkiye'de gündemler çok çabuk değişebiliyor. Çok yoğun gündemler oluyor çünkü. Yani bir Kürt sorunu sonra işte deprem. Mesela bunlardan daha önce de yine kadına şiddet konusu baya gündem yaratmıştı Türkiye'de ama sanırım onu biraz da unuttuk galiba yine bu aralar. Ki biz geçen programda da yine bu kadına şiddet konusundan bahsetmiştik. Rutkay Aziz'in konuşmasından falan da bahsetmiştik. Sen bu konuyla ilgili neler düşünürsün? Yani bu kadın e, konusu, kadına uygulanan şiddet, aile içi şiddet bunlar sürekli e, gündeme gelmesi gereken şeyler bence. Yani işte iki hafta önce şu kadar kadınımız öldü deyip o hafta ona yoğunlaşıp ondan sonra unutmak e, bizim her zaman yaptığımız şeylerden biri. ...yine bundan bir ay sonra iki ay sonra Van'daki deprem olayı yavaş yavaş unutulacak... ...ve üç ay sonra hiç artık sanki olmamış gibi insanlar hayatına devam edecek. Ben yani kadın konusu gerçekten gündemimizi çok farklı yerlerden sarsmaya devam ediyor... Yani bunlar yaşanırken şu anda hala cinayetler, hala şiddetler artarak devam ediyor. O yüzden çok konuşuldu artık biz konuşmayalım demek istemiyoruz. Çünkü iki sene önce de biz yine dergimizde aynı konuyu ele almışken iki sene sonra da artarak devam etmekte çünkü yine gündemimizi alıyoruz. Bu dergide de... Ee, çıkaracağımız Genç Çavan dergisinde de büyük ihtimal kapağı yine kadına uygulanan şiddet olarak belirledik. O olacak. Yani. Dediğim gibi çok konuşuluyor, çok önlemler sunuluyor. İşte bilim adamları çıkıyor, sanatçılarımız çıkıyor, aydınlar çıkıyor, konuşuyor. Bizler konuşuyoruz. Sonuç değişiyor mu? Ne yazık ki değişmiyor. Yani artık konuşulmanın ötesinde olan bir durum bu. Gerçekten artık bir şeyler yapılması gerekiyor. Bununla ilgili eğer zamanınız varsa ben birkaç konuya değinmek istiyorum. Hı hı. Ee, mesela en son işte... Aile ve e, Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Şahin e, bununla ilgili büyük bir araştırma ve e, şey sunuyor. Şu anda rapor sunuyor ve birçok kadın örgütüyle beraber bu işi planlamışlar, beraber yürütüyorlar. Bu şekilde haberler aldık ve umutlandık. Dergi içinde ben birçok araştırma yaptım ve bunlar arasında acıdır ki şöyle bir şeyle karşılaştık bu bakanlığın resmi web sitesinde yer alan birkaç kitapçık var daha önceki senelerde hazırlanmış. O kitapçığa bir göz atmak istedim. Daha önce de birkaç yerden duymuştum onun üzerine tabii. Yani böyle e, aile içi şiddet, işte kadına yönelik şiddet konusunda büyük çalışmalar yapan bir bakanlığın web sitesinde olması komik ve e, acı olan bir kitapçıkla karşılaştım. Ya yani orada... Tamam iyi niyetli yazılmış belki yıllar önce dikkatten kaçmış olabilir ama önemli bir unsur. İçerinden biraz bahsedeyim. İşte e, yani aile içerisinde çocukların yetişmesinden tutun da işte e, bireylerin karı kocanın birbiriyle olan ilişkisine anlatan bir kitap çıktı bu. Orada dayak konusu işlenmiş bir bölümde ve e, yani dayağı bir yandan meşru gösteren bir tutum. Almışlar yani şöyle diyor işte stresli yaşam koşulları işte erkeğin ve kadının çalışması sonucunda dayak olayı ne yazık ki gündeme geliyor. Burada işte sebeplerini öne çıkarmışlar. Birinin stresle gelip işte stresli yoğun yaşamını eve yansıtıp da diğerinin bu muhtemelen kadın olacaktır. Alttan almamasıyla kaynaklanan bir dayak söz konusu diyor ve kaçınılmaz diyor. Burada da. Yine suçlu kadın oluyor çünkü alttan almıyor karşısındaki kişiyi. O yüzden her ne kadar deniliyor devamında. E, dayak ilkel bir yöntem olsa da e, yani savunmasak da ne yazık ki kaçınılmaz der gibi bunu meşru gösteren bir ifade takınılmış. Onun dışında işte e, annenin çalışma koşullarından bahsediyor. İşte bir olgu anlatılmış e, bir kız çocuğu işte lise döneminde. Annesi ve babası çalıştığı için ilgisizlikten dolayı hafif depresyon yaşıyor ve işte intihara kalkışıyor. Daha sonra işte kliniğe gidiyorlar orada klinikte çıkan sonuç sayesinde anne işten ayrılıyor ve çocuğu sağlıklı güzel bir gelişim süreci gerçekleştiriyor. Yani sanki bunun tüm sorun, e, yani bu sorunların bütün kaynağı kadınmış ve kadının çalışmasıymış gibi kadın dediğin çalışmaz evde oturur ifadesi var. Yani hiçbir şekilde bu geçim derdi, geçim sıkıntısı işte insanların yaşam koşulları güllük gülistanlıkmış da kadın sırf keyfi e, şeyler yüzünden istekleri yüzünden çalışıyormuş gibi bir hava e, yansıtılmış ne yazık ki. yani tabii kadın da çalışmalı, erkek de çalışmalı. Kadın evde oturur diye bir ifade asla söylemek mümkün değil. Ama bunda gerçekten tartışılması gereken tek şey şu anda insanları köleleştiren çalışmaya çalışmayı da geçiyorum artık. Mesai saatleri artık yani burada yapılacak şey nedir? Evet kadın da çalışıyor erkek de çalışıyorsa mesai saatleri düzenlenir. Eğer çocuğu varsa ona göre daha farklı yardımlar alır veya çocuğu küçükse devlet tarafından bakıcılar tutur. Ya yani o kadar çok çözümler o kadar çok yöntemler var ki. Ama ne yazık ki olay sadece kadın çalışmasına indirgenmiş bir durum. Bundan bahsetmek istiyorum çünkü gerçekten beni çok etkilemişti bu kitapçık. Okuduktan sonra hatta o dergide de yer vereceğiz buna majistral gündemde. Böyle bir durum. Yani kadına şiddetle e, uzaktan yakından birçok şeyin ilgisi var. E, şiddeti getiren şeylerin birçoğu da işte yaşadığımız e, sistemin yarattığı stres unsurla işte e, ateşil toplumun e, bu hale gelmesi. Kadını ikinci plana atmamız Yani her zaman yaşanılacaktır Bu her zaman konuşulacaktır Kadına şiddet de bence bir doğal afet Şu anda bizim yarattığımız bir doğal afettir Ve katlanarak sayısı artacak Nasıl ki trafik kazaları da Gerçekten aynı şekilde Can almaya devam ediyorsa Ve önüne geçilemiyorsa Geçilmesi gerektiği halde geçilmiyorsa Aynı şekilde yani Türkiye'de gerçekten sadece deprem doğal afet değil Bunun yanında insanların yarattığı Doğal afetlerden biri de ...kadın şiddeti ve trafik sorunları... Ben o bahsettiğin kitapçığı tekrar sormak istiyorum da tam olarak kim tarafından hazırlanmıştı o kaçırdım da o tarafı. Ya daha önce zaten bu e, hükümet varken veya bakanlık varken hazırlanmış bir kitap değil sadece. Bakanlığın şöyle bir uygulaması var yayında olan işte dağıtımda olan kitapçıklar şeklinde bunlar basılmış kitapçıklar halinde. Daha önceki hükümet tarafından yapılmış yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bir bakan tarafından kadın bakanımız tarafından e, hazırlanılmış bir kitapçık yaptı. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı web sitesine girerseniz orada yayınlarımız vardır ve kişisel gelişim adı altında birkaç kitapçık yanlış hatırlamıyorsam Sorunlu Aileler başlıklı bir kitapçıktı. Ben sadece onu inceledim tabii bir sürü var ama içerikleri hakkında araştıracağım zaten şu anda bir bilgim yok ama öneririm yani bir siteyi ziyaret etmenizi öneririm. Ya benim kad anladığım kadarıyla e, şöyle bir şey var aslında. Yani o kitapçık için aynı şey geçerli. Pek bilgi sahibi olmadan insanlar yani bu tür konularda işte hakim olmadan konuya böyle şeyler yapabiliyorlar. O konu üzerinde görüşlerini belirtiyorlar ya da e, böyle kitaplar hazırlamaya kalkışıyorlar. Tabii tabii. Ben e, şunu da söylemek istiyorum. E, geçen hafta İslam Üniversitesi'nin... E, Sezon e, açılış töreni evet. vardı ve törene başbakan gelmişti. Yani o konuda hani kimse bir şey diyemezdi. Ama ben yine de şunu tercih ederdim. Yani başbakan da gelsin yerçi ama yani o üniversitede e, belli bir birikim yapmış, belli e, yıllarını vermiş insanların o kürsüde konuşması bence çok daha e, mantıklı ve yerinde bir e, duruş olurdu. Aynen öyle. O görüntüleri izlerken o haberi okurken zaten benim de canım çok yandı. İstanbul Üniversitesi mezunu olarak. Biraz önceki söylediğin şeyle beraber şeyler demek istiyorum. Bu konuda da işte o hazırlanan kitapçıkla ilgili ve daha sonra İstanbul Üniversitesi'nin açılışıyla ilgili. Gerçekten Türkiye'de çok büyük bilim adamları çıkmış. Bununla ilgili bir çok e, kitaplar, araştırmalar e, hali hazırda duruyor. Ama ne yazık ki onlara yer verilmiyor. İşte sosyologlarımız var. Yani kadınla ilgili araştırma yapan bir sürü e, sivil toplum kuruluşları var. Ama ne yazık ki onların çıkardıkları broşürler sadece işte belirli bir e, yapının diye atıyorum feminist grubun şunun bunun bunların belirli bir çizgisi var diye görmezden geliniyor. Aynı şekilde İstanbul Üniversitesi'ne geçecek olursak. Bugün sayılı üniversitelerden biridir İstanbul Üniversitesi ve açılış etkinlikleri arasında evet sana katılıyorum. Yani başbakanın gelip gelmemesi açıkçası beni çok ilgilendiren bir durum değil. Ama orada üniversite dediğin yapı hocalar ve öğrencilerden oluşan bir şeydir. Yani bağımsızdır. Üniversiteler hep bağımsızdır. Bütün dünyada böyle olmuştur. Kaldı ki biz şu anda YÖK'ü protesto etmemizin en büyük sebeplerinden biri de budur. Üniversitelerin bağımsızlaşması, özgürleşmesi. Bizim böyle bir kurumumuz var, YÖK diye bir kurumumuz var ve üniversiteleri sürekli denetleyen üniversiteki işte bilimsel çalışmaları. Onun dışında işte mesleği atılacak insanların herhangi bir Faaliyeti olsun işte siyasi yapısı olsun bunları engelleyen sürekli ortalıkta bir şey havası olan işte gardiyan havası olan bir yapı aslında yük. Ve biz bunu kaldırmaya çalışırken o ki İstanbul Üniversitesi en eski üniversitelerden ve bu konuda en özgür en çeşitli öğrenci yapısını barındıran bir üniversite. Ama kendi üniversitesinin açılış törenlerinde öğrenciler alınmıyor. Öğrenciler alınmıyor. Öğrencilerin bulunacağı yerde güvenlik güçleri bulunuyor, panzerler bulunuyor, polis otoları bulunuyor. Yani bunun üzerine gerçekten söylenecek hiçbir şey yok. Üniversiteler bizim değilmiş. Ben bunu anlıyorum. Hı. Derslere girilmiyor o gün tatil. Hatta onu da geçin. Bunu protesto hakkımız olmasına rağmen protesto zaten Türkiye'de hep yasaklı kelimelerden biridir. Ve öğrenciler kendi üniversitelerine giremedikleri için gözaltına alınıyor. Artık ben şeylerden geçtim orada bir e, ün yapmış bilim adamımızın çünkü artık yapılmıyor hep engelleniyor bugün bir araştırma yapıp bunu birçok kez hocalarımızdan dinledik. Yani araştırma için işte ihale al şunu al bunu al işte maddi getir onu yap derken zaten e, tasarlanan şey beyinlerden uçup gitmiş oluyor. O yüzden ben bilimsel kelimesine de şahsi olarak pek güvenmiyorum. Evet ya aslında bu konu üzerinde söylenecek çok şey vardı ama zamanımız biraz sınırlı evet, olduğu için. Evet biraz daha gündemi değiştirdik. Ben son abi. bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi genel olarak yani Türkiye'deki tüm sorunlar için yani savaş deprem, kadına şiddet ve benzeri. Şimdi Facebook ve Twitter zaten muhakkak e, takip ediyorsundur belki. Yani ben şunu gözlemledim. Bu benim şahsi fikrimdir yine. İnsanlar bu tür durumlarda sadece e, yani klavye başında aslında tepkilerini koyuyorlar. Ama öyle. şu bir gerçek ki mesela hiçbir e, klavyeden çıkacak sözle bir yaşam kurtarılmaz, bir hayat kurtarılamaz ya da insanların o klavye başında kestikleri ahkamlarla bir şeyler değişmez Türkiye'de. Yani insanların artık bunu hani sanal alemden çok gerçek hayata dökmeleri gerekiyor. Yani ben şimdiye kadar Türkiye'de en azından İstanbul'da savaş karşıtı bir eylem yani en azından Türklerin savaş karşıtı bir eylemle ...sokaklara döküldüklerini ben hiç görmedim. Ama nedir işte bu tür durumlarda herkes işte barış bilmem ne ya da aksi şekilde kendini ifade eden insanlar da olacaktır. Yani hep klavye üzerinde hep sanal alemde <gülüyor> bunlar <gülüyor> tepkilerini ortaya koyuyorlar. Mesela e, Okan Bayülgenin yine dün akşam yaptığı şey dün akşam diyorum geçen hafta yaptığı bir e, açıklama vardı... İşte bu programlarını iptal eden insanlar için yani hakikaten ben orada çok hak verdim. Yani Okan Bolgeni savunmak adına demiyorum bunu um, tabii de. Yani bu hafta programı erteleyip de şarkı söylemeyi, göbek atmayı bir sonraki haftaya mı bırakıyoruz? Yani her şey bir haftada olabiliyor mu? Hmm. Ee, yani ben bunu söylemek istiyorum. İnsanlar hani bir haftalığına değil de bir anlığına değil de bunu tepki artık e, gerçek hayata dökmeleri gerekiyor. Samimi bence. olmalıyız en başta. Yani dediğini de gerçekten çok doğru. Özellikle son zamanlarda Facebook ve Twitter üzerinden artık bütün şeyler söylenmeye başladı ve orada söylenince sanki herkes görevini yapmış Hı -hı. ve evlerine çekilmiş durumunda. Yani bir profil fotoğrafı değiştirmekle tabii, tabii, bitiyor artık. Her şey bitiyor. bitiyor. Yani. Ee, sokaklarda kişi sayısı azaldı. Yani. İnsanlar artık sadece bunun için değil yani siyasi veya Türkiye gündemi ile ilgili şeyleri de ben artık bir yana bırakıyorum. Onun dışında sosyal kültürel aktivitelerden de çok uzaklaştılar. Yani yaratılmak istenen şey zaten buydu. Bu, bu. He, çok da güzel başardı. Biz de ülke olarak, ülke halkları olarak buna e, biraz da yatkın olduğumuz için hemen tabii, tabii. atladık. Şu anda zaten durum bundan ibaret. Herkes vicdan rahatlatma adına, bir şeyler söyleme adına e, sosyal medyada bunları çok rahat paylaşabiliyorlar. Ama gel beraber bir şeyler yapalım, el ele yapalım. E, ...bunu baştan sona değiştirelim... ...bu devlet bizim, bu dünya bizim... ...dediğimiz zaman... ...işte orada geri çekiliyor herkes... ...bu da yani... ...işte sistemin getirdiği bir şey... ...bugün ben çok başka bir konuya değineceğim... Ee, ...bugün... Türkiye'de işte hatırlarsınız geçen sene çok gündeme almıştık zaten solcu kızlara kara kuru çirkin kızlar işte bakımsızlar onların zaten barmaktan başka yaptığı bir şey yok solculuk böyledir diye ahkam kesen medya bugün ne yapıyor işte Şili'deki e, öğrenci hareket dünyaya örnek olmuş bir e, parasız eğitim eğitim şartlarının iyileştirmesiyle başlayan ve genel greve dönüşen işte nakliyecilerin, bütün çalışanların, işverenlerin bile katkıda bulunduğu bir eylemi burada o kadar güzel anlatıyorlar ki. Olay daha başka boyuta da gitti zaten. Orada öğrenci lideri olan bir genç kızın ha, güzelliğinden Vallium. tabii evet. güzelliği erkek dergilerinde yer alıyor. Hı, yani evet. erkek dergilerinde sıra sıra mankenlerin arasında işte Kamila'nın resmi var, fotoğrafı var. Yani bu çok acı bir şey. Ve senin ülkende böyle şeyler olurken onlara tepkin çok büyük işte yerde tekmelenip e, hamile bir e, kadın arkadaşın çocuğun düşürmesine senin verdiğin tepki hamileyi sordu işin ney e, sorusu bugün işte Kamila işte güzel devrimci bütün ülkeyi ayağa kaldırdı da işte işçiler şöyle hakkını aldı da öğrenciler böyle komik geliyor bana. Samimi değiliz çünkü orada olan şeyler yani devrimci ismi bundan sonra daha farklı anılır oldu Türkiye'de. Yani sen devrim kelimesini burada yasaklamışken Şili'de gerçekten güzel bir mücadele var. Takdir edeceğin yerde yani ki takdir başka şekillerde yapılıyor işte magazin boyutuna taşındı. Türkiye'ye uyarlama düşüncesi dururken sen ne yapıyorsun uzaktan işte el sallar gibi ha bak orada öyle şeyler oluyor ama bizim ülkede hala yasak hala bizim ülkede çünkü yapılanlar çok farklı sanki çok çok başka şey istiyormuşuz gibi biz de parasız evet. eğitim savunurken 19 ay iki tane öğrenci hayatlarını verdiler 19 ay ne demek bir öğrenci için? Tabii ki. O yüzden ya ben açıkçası samimiyet olmadığı için e, gelecekten umutsuzum. Samimi olursak bir şeylerde dediğin gibi klavyenin başından kalkıp da başka biriyle iki kişi bile olsa diyalog halinde bunu sürdürürsek kavgasız, gürültüsüz, empati yoluyla çok şey çok rahat bir şekilde çözülecek. Ama o klavye başında, ekran başında oturup millet ne yazmış? Aman ben de buradan ona lafı şöyle göndereyim, böyle göndereyim diye düşünürsek ne yazık ki ülkenin aha, depremdi, kadına şiddetti, trafik kazasıydı. İşte daha aklıma o kadar çok şey var ki sayamıyoruz zaten. Böyle sürüp gidecek insanlar birbirini yok edecek. Tüketim toplumu olduk çünkü. Ve o dediğin şey hak de çok doğru. Yani dışarıya aslında bizim bakış açımız sadece magazinel bir sempatizanlık. Saatlerimiz 17'ye geliyor olacak. Bugün de böylelikle programımızın sonuna geldik. Öncelikle burada yine beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ediyorum. Ben de yine beni çağırdığın için teşekkür ediyorum. Pekala. Böylelikle sizlere veda ediyoruz. Tekrar haftaya görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Genç Havan sona erdi.